Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba sevgili hariçten sanat dinleyicileri. Ben Övül e, Öğdurmuşoğlu. E, Johanna Varsha ile birlikte geçe, geli, geçen hafta Berlin'de e, Preslauerberg mahallesinde gerçekleşen e, Di Balkone E, projesinin e, eş küratörlerinden biriyim. E, ve e, bu e, bu projede e, ikincisi gerçekleşen, bu yıl ikincisi gerçekleşen e, projede e, bu yıl e, iki tane, bir biri çok eskiden Prenz olan, biri henüz Prenz e yeni taşınan e, iki e, Türkiye'li sanatçıyla çalışma e, olanağı bulduk. E, ve ikisinin projesi de Bizleri gerçekten, e, projemizi de abat bizleri de çok mutlu etti. E, onları e, hem birazcık Balkone sürecindeki çalışma anlayışımızı birazcık açmak istiyoruz bu konuşma sırasında. Hem de e, e, ikisinin de yaptıkları işlerin arkasındaki detayları e, sizin için e, açmak istiyoruz. Di e, Balkone, e, geçen yıldan beri takip edenleriniz olabilir diye e, söylüyorum. Gibalkonu e, e, geçen yıl Prezlerberk mahallesinde balkon sanatçıların balkonlarını ve pencerelerini e, bir hafta sonu boyunca e, kendi sanat işlerine e, veya e, dostlarının sanat işlerini açmasıyla e, başladı. Tamamen e, e, komşuluk ilişkilerine e, dayalı olarak gelişen ve küratörler biz küratörler ve sanatçılar arasında e, güçlü bir güven bağıyla ilerleyen. E, e, sıfır bütçeli bir projeydi ve e, e, getir e, ve e, çok büyük bir destek e, gördü basından da e, izleyicilerden de e, çok zor bir dönemindeydik e, pandeminin ilk e, kapanma süreci sırasında e, ve e, Gördüğümüz bu e, güzel sevgi sanatçıların desteğiyle birlikte bizi projenin ikinci adımını e, yapmaya yönlendirdi. Ve ikinci adımında da e, özellikle e, e, Berlin'in ilk e, e, mutenalaşmış semtlerinden olan, e, duvarın e, duvarın yıkılmasından sonra ilk mutenalaşmış semtlerinden biri olan ama hala e, Doğu Berlin'in, Doğu Almanya'nın derin izlerini taşıyan Prenz Lauerberg'in tarihiyle birlikte çalışmayı istedik. Bu yüzden de yüzeyi kazımak, scratching the surface diye bir başlıkla ilerledik. Bizim için çok önemli bir şey dediğim gibi en başından beri Johanna ile güven ilişkisi, sanatçılarımızla kurduğumuz ve projeleri komisyon etmekten çok her sanatçıyla Özel olarak gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde onların yapmak istedikleri e, alanı açmayı özellikle özen gösterdik ve son ana kadar aslında e, kimin ne yapacağını da çok bilmiyorduk. Bizim için hep çok güzel bir sürpriz oldu. İkincisinin iki seferinde de çok güzel bir sürpriz oldu. E, ben lafı daha fazla uzatmadan e, Pınar ve Nasan'a e, vermek istiyorum. E, i̇kisi de aslında birbirlerine oldukça yakın e, oturuyorlar. Pınar e, ben ve e, ikisi de aslında e, figürler üzerinden, portreler üzerinden e, bir, e, iki proje, değişik proje gerçekleştirdiler ve ikisinin de politik e, tonu oldukça güçlü projeler bunlar. E, Pınar Mahalle'ye yeni taşındı. E, Nason uzun süredir burada. E, ben de beş yıldır bu mahallede yaşıyorum. E, daha doğu tarafında. Ee, ama ikisinin de gördüğü farklı şeyler yapmak bu mahallede yapmak ve söylemek istediği farklı şeyler e, bizim için Balkoni'nin e, sanatsal ve politik gücüne güç kattı diyelim. Ve e, hemen e, ben mikrofonu Pınar'a uzatıyorum bu noktada. E, LAK üzerine yaptığım projeyi birazcık daha açıklamak için. E, selamlar, e, teşekkürler Övül. Selam İstanbul. E, <gülüyor> evet e, bildiğiniz gibi ben Berlin'e 2018 yılında taşındım ve öncelikle e, Kreuzberg civarında yaşadım. Kreuzberg bildiğiniz gibi e, daha çok e, Türkiye'li göçmenlerin e, yaşadığı bir e, bölge. E, daha sonra bu sene e, Prenzlauer Berg'e taşınmak durumunda kaldım. İkisi arasında tabii çok büyük farklılıklar var iki mahalle arasında. Biri Kreuzberg e, duvarın yıkılışına kadar kentin e, çeperinde kalan e, neredeyse dışı sayılan kenar mahallesiyken Duvarın yıkılmasıyla beraber e, kentin ortasında, merkezinde kalmış ve e, duvarın yıkılmasıyla beraber yavaş yavaş soyulaşmaya başlamış e, bir mahalle. E, Prenslağberg ise e, Doğu Almanya sınırları içerisinde kalan e, e, bir mahalleyken e, bugün e, Daha çok e, Alman, e, Almanların yaşadığı e, daha az göçmen barındıran bir mahalle. Dolayısıyla benim için en büyük farklılık mahallenin e, e, beyazlığı diyebilirim. E, daha Alman tarafıydı. Sanki Almanya'yı yeni göçmüş gibi hissettim bir taraftan. Fakat öbür taraftan da çok önemli bir e, tarihi barındırması, özellikle GDR tarihini barındırması, GDR tar e, e, zamanından kalan anıtları, Sosyal konutları, e, hala bu, bunların izlerini görmek benim açımdan e, kenti ya da kentin bu bölgesini keşfetmek için e, güzel bir sebepti. Ve e, bu e, sergi daveti geldiğinde aslında bir taraftan şeye bakmak istedim. Cidiyar döneminden sonra değiştirilen e, sokak isimlerine bak bakmak istedim. Çünkü öğrendiğim kadarıyla birçok sokak ismi yuvarın yıkılışıyla birlikte iki Almanya'nın birleşmesiyle beraber değiştirildi. Ve elbette ki kendi sokağıma e, öncelikle yönlendim. E, adı Winchtrasse. Winchtrasse'nin tarihine baktığım zaman e, 1995'te e, çok kısa bir süre için e, sokağın bir kısmına Ella Kay ismi veriliyor. <gülüyor> Fakat daha sonra e, bu isim e, sokağın ilerleyen tarafında e, Danziger Strasse'den sonra devam eden e, Doğu tarafına, çok küçük bir sokağa Ella Kane ismi verilerek benim sokağımın tamamı eee Strasse diye anılmaya başlanıyor. Ve Wins e, adının nereden geldiğine baktığımda Thomas Wins ismiyle karşılaştım. E, eski bir e, eski bir e, toprak sahibi. Eee evet, döneminden. Evet, 17. döneminden büyük bir toprak sahibi ve işte 1400'lerin ortasında e, bu bölgede belediye başkanlığı yapmış bir isim. Ve Ella Key'in isminin sokaktan e, çıkarılması e, e, bana ilginç geldi. Neden bir kadın ismi yerine e, bir toprak ağası diyebileceğimiz federal e, feod feodal dönemleri hatırlatan bir ismin adının verilmesi e, bir tür aslında e, e, Svetlana Boyum'un nostalji kavramıyla açıkladığı, yeniden kurulan nostalji, terimiyle açıkladığı kurama getirdi beni. Sokaklara yaşadığımız dönemden çok daha eski dönemlerin isimlerini vermek, eski kahramanların, eski şanlı kişilerin, savaşçıların isimlerini vermek. Ee, ya da e, bugün Berlin'de gördüğümüz bütün bu rekonstrüksiyon e, yeniden inşa e, e, projelerinde, eski sarayların cephelerini yeniden inşa etmek. Bütün bunlar geçmişe dönelik e, nostalji e, ve kimlerin dost kimlerin düşman olduğunu bu e, bir ulus kurma fikriyle e, inşa ederken e, bir takım insanları geride bırakıp bazılarını e, o balonun içine koyuyorlar. E, alma itkisinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Elleke ismi komünist bir kadın. 1900'lerin başında doğmuş. Sosyal Demokrat Parti için çalışmış. Uzun zaman fabrikalarda çalışmış. Daha sonra politize olmuş. Babasının yolunu takip etmiş bir şekilde aslında. Ve Hitler döneminde direnen kadınlardan İşten çıkarılan ilk kadın memur e, bu bölgede ve savaşın bitiminden sonra da aslında Panslavbektte bir bir yıldına e, kısa bir dönem için belediye başkanlığı yapmış. Daha sonra da gençlik ve e, spor e, dan sorumlu bir tür komisyon e, e, evet e, memur olarak çalışmış, yönetici olarak çalışmış Berlin'de hayatı boyunca. Dolayısıyla bunu, bu ismi anmak, tekrar hatırlamak, onun verdiği savaşı ve duruşunu, kendi portresini sokağa kısa bir süre için bile olsa asmak, küçük bir jest olarak bir kadının varlığını, sokaktaki varlığını hatırlatmak istedim. Proje böyle çıktı. Birazcık daha detayını umarım biraz daha süremiz kalır ve konuşabiliriz. Nasen, senin için de Ee, senin yerleştirmen de komşularınla birlikte gerçekleştirdiğin diyeceğim. Ee, yerleştirmen de aslında e, sokağın dokusunu tamamen değiştiren e, ve özellikle hani e, Prinzlauberg'in en fazla muhtemel anlaşmış bölgelerinden bir tanesinde e, e, özgürlük e, e, düşünce özgürlüğü adına e, içeri e, tıkılmış diyeceğim. E, çünkü Türkçe'sini argo olarak çevirirsek lock'da. Ee, i̇çeri tıkılmış, ee, önemli e, e, gazetecilerin, aktivistlerin, e, politik e, muhalif liderlerin e, bir araya geldiği bir e, geçici bir anıt e, e, yerleştirdim binanın içerisine. E, bu fikre nasıl ulaştığını e, ve komşularınla nasıl bir diyalog geçirdiğini anlatırsan çok güzel olur. Ayrıca tabii ki hem Osman Kavalan'ın hem Selahattin Demirtaş'ın yüzlerini bu seçtiğin figürler arasında görmek de bizi ayrıca duygulandırdı. Evet teşekkürler merhaba belki benim arkamıda acık anlatayım o evet. çünkü o zaman benim kötü gurbetçi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkçe Türkçe konuşmam abi, yani e, belli olur ama yani şimdilik uğraşayım onu Türkçe olarak. E, Onu anlatmaya yani ben ben de şimdi artık 16 15 16 sene falan oldu Berlin'e ta taşınalı. Ee, önceden Offenbach e, şehirde doğdum ve büyüdüm ve okulu Frankfurt'ta da geçirdim e, sanat akademisinde. E, onun arkası tabii ki Offenbach da belki enteresan bir şey çünkü Offenbach aslında. Ee, şey Almanya'nın e, en büyük migration yani migrasyon popülasyon olan şehridir. Bütün e, Almanya'nın yani yüzde e, 55-60'i e, migrasyon arkası var. E, fakir bir şehir, çok fakir bir şehir de aynı zamanda e, sanki Getuizim e, gibi bir bir şehir, e, çirkin bir şehir çünkü ta, ikinci Dünya Savaşında tamamen bombalandırmış e, çok ucuz ve şekilde mimarlık architecture yani şey e, e, büyütülmüş bir bir şehir. E, oradan o, o, tab tabii ki benim çocukluğumu da e, çok etkiledi. Çünkü o, o, orada yani bir, bir Türk community tabii vardı orada. Ama ben daha çok uluslar arası büyüdüm ben çocuk olarak orada. E, yani Bütün arkadaşlar e, Alman e, veya Türk de değildi. Türk de vardı, Alman da vardı ama aynı zamanda Yugoslav vardı, Marokan vardı, İspanyol, e, e, İtalyan, Yunanistan. Yani o çok e, galiba beni çok e, etkiledi. E, sonradan Berlin'e geldim. Berlin'de e, tab Ben Prinsla Albert'e taşındım. Prinsla Albert'e e, e, Pınar dediği gibi çok e, beyaz bir. Bölge. Beyaz bir bölge çünkü burası aslında e, eski e, e, Doğu e, Almanya'nın e, Doğu e, Berlin'in e, en fakir e, e, mahallesiydi. E, sonradan buraya ama acayip yurt dışından ve Batı tarafından Alman Batı tarafından para yüklenmeye geldi. Bu bütün bu sent aslında değiştirildi. E, yabancılar çok var burada, ama yabancılar gördüğün zaman ya Fransız, ya Danmarklı, e, e, yani Amerikan, Amerikan e, birkaç zengin Ruslar var. E, ama sonuçta yani burada neredeyse hiç Türk yok. E, yani bu da Berlin'e yani Berlin'e baktığın zaman Batı Berlin'e baktığın zaman orada da çok çok çok e, Türk göçendi vardı. Yani bunun arkası. Biraz da... Doğu Alman Batı Alman yani o zaman Türkiye'nin tabii ki daha çok soğuk savaşın Amerika tarafında yer almış olmasıyla birazcık alakalı diye düşünüyorum yani çok fazla Doğu Almanya ile ilişkileri yok anladığım kadarıyla işçi gönderirken de işçi gönderirken burası da buraya da birkaç avantaj vardı eskiden buraya gelmeyi <gülüyor> Almanlarda diyelim askere gitmeyen gitmek istemeyen <gülüyor> genç erkekler falan buraya gelip gitmeleri lazım değildi. Diyelim burası her zaman acık nasıl diyeyim, acık anarşistik bir durumu vardı. Bundan yaşadı zaten. Bundan büyüdü yani bunun atraktif olması Berlin'de. Burası ama yani dediğimiz gibi bayağı değişti ve eski doğudan gelen insan neredeyse yok oldu buralar buralarda. Şimdi burada ama bir hikayesi var tabi. Anlattığın gibi yani bu bu uh, revolution, all some unification. Uh yani evet, beraberleş, diyor. birleşme, birleşme olduğu zaman bir şey. yani burası çok politikalı bir semti. Fakir ve çok politikalı bir semti. Direnişin belki önemli. Belki dinleyicilerin bilmesi için önemli. Hani Prenzlauer belki gerçekten Doğu Almanya, Batı Almanya sürecinin sonucunda gelindiğinde bu Berlin'in en politik ve direnişin en yoğun olduğu mahallelerden bir tanesi ve aslında sanatçılar ve yazarlar ve edebiyatçıların hepsi bu direnişe evlerinden katıldı. Oluyorlar. Bu yüzden Balkone'nin bizim için böyle bir anlamı da var aslında e, çünkü politika direniş burada evlerin içerisinden e, gerçekleşiyor. Evet. Diyelim bu balkon projesi de e, çok enteresan bir şey oldu çünkü bu eski berlerini e beni çok hatırlattı. Yani e, sanatın yani e, gücü nereden gelmesi gücü e, diyelim e, galerilerden veya uh, uh, müzelerden uh, gelen bir şey değil. Hakikaten yani, uh, kendi enerjisinden yapmak ve uh, um, uh, so, uh, with, uh, uh, with the social uh, uh, uh, yani uh, uh, with the social, uh, uh, with, the social uh, uh, with the social circumstances uh, evet. hmm. yani Sosyal konum, sosyal e, koşullardan beslenen e, güçlü bir sanat, bir sanat, sokaktan hayatta. beslenen güçlü bir sanat çevresi. Evet, yani onlarla ilgili olan bir sanat buranın gücünü yani gösterirdi eskiden. Bir de yani para hiçbir bir değeri olmayan yaşam ve yani Freedom, şimdi, özgürlük. özgürlük bir arkası vardı. O da bu balkon yani projesinden sanki yine denge sanki 20 sene önce ilk defa <gülüyor> Berlin'e geldiğim gibi böyle bir his verdi Çok bana. Evet. spontanelik bunu duymak. Evet, bu, şey spontanelik galiba evet, zannediyorum. Spontanelik. spontanelik, kendin yapmak, Hı -hı. kendi enerjiden bir şey yapmak. Ondan sonra da her zaman her sokağın O, ö, köşesinde Peki, yeni bir şey sanatçı görmek. Sanatçı evet. e, Bu da kreatif <gülüyor> yani. power yani kreatif kreatifiti e, Bu mahalleyi ayakta tutan bu yani Berlin'i ayakta tutan yaratıcı güç sanatçıların söyleme eyleme gücü e, ve çoğu da aslında Berlin'de çok fazla gösteremiyor aslında bu sanatçıların e, bu, çeşitli koşullar sebebiyle. Tabi tabi bura, burada da yavaş yavaş yok oluyor çünkü e, yani e, Güç başkan bir yerden geliyor. Onu da sanatçı olarak unutmamak lazım yani sonuçta. Biz niye yapıyoruz bu sanatı ee, diye. bu Şimdilik de bu bana çok enteresan olan bu balkon şeyinde. Yani bu kendi dairenden, kendi e, samimiyetten e, e, platform olarak oradan çıkma, Publika yani dışarıya evet, dışarıya doğru, dışarıya doğru. Ee, yani burada ne gösterebilinir şimdi bir tane normal diyelim galeride gösterdiğin resim o, sanki bana mantıksız gibi gelir gibi oldu ee, ondan sonra benim bir o şey bu özgürlük insan yani özgürlük Hı. sorusu vardı ee, zaten bu pandemilend ilgili <gülüyor> insanlar Ya biz özgürlüğü kaybettik, özgürlüğümüzü e, savunmak lazım. E, yani sonuçta ben de düşündüm yani bu özgürlük aslında ne... Aslında çok sınıfsal bir özgürlük anlayışı. Çok aslında e, ne diyeyim e, e, hem bireysel hem sınıfsal hem de e, hem de e, privilege kelimesi aklıma gelmedi bu seferde. de. Öncelikle? Öncelikle. Yani sadece öncelikle olan değil, hakları olan, e, hep hakları elinde olmuş ve hakları için savaşmamış olan bir grubun aslında özgürlüğünün yok olması, e, özgürlüğü bu şekilde tanımlaması e, öne çıktı pandemi sırasında ve bu da çok önemli bir tartışma tabii ki. Evet, yani e, öylesine yani ben de düşündüğüm yani bu e, özgürlük, e, yaşadığımız özgürlük ne demek yani sonuçta? Bu özgürlük e, kaybeden insanlarda kim? oluyor şu anda. Ee, e, benim çok e, yani e, önemli e, düşündüğüm Şey eee insan insan hakkı, insanın özgürlüğü, konuşma hakkı, özgür, özgürlük düşün, düşünme özgür. ifade yani e, nasıl diyeyim hep benim beni aynı e, tematiye aynıyı gören insan değil ama Ee, özgürlüğü olan e, e, konuşma özgürlüğü olan bir tane nasıl diyeyim e, right yani e, you have the right hak hak, hak e, bu demokratinin yani demo, ideal demokratinin bir düşüncesi e, ondan ilgili e, onun onun üzerinde çal, e, çalışmak istedim ve onu paprika e, nasıl e, yani birçok Diyelim kolay ama yine de e, yani düşünceli e, bir iş yapmaya e, çalıştım. E, sonuçta yani şu anda hakikaten özgürlüğünü kaybetmiş e, dünyanın de, e, değişik devletlerde e, e, hapishanede kendilerinde bulunan insanları e, fotoğraflarını e, alıp büyütmem ve e, pencerelere takmam ve sanki pencerelerden dışarıya bakar gibi bir tane diyaloka giriyorlar. Yani e, pedestriyenlerle. Yani dışarıda ya, yürüyenlerle. Yani dışarıda yürüyen insanlarla. Hadi. Yani o da, o da bir düşünce. Dışarıda yürüyorsun ama görüyorsun o insanları ama bu dairede yaşamıyorlar. Şu an hakikaten yani bir e, nasıl diyeyim bir e, pencereden bakamıyorlar bir durumları olduğunu. Gün ışığını günü göremiyorlar Hı -hı. Ya, onu, onun, Yani onun arkası da Ne olduğunu e, yani bir, yani sorumlama istediğim ve onu böyle emosiyonal bir türden e, insanlara vermek istedim. tam iyi söyleyebildim mi bilemiyorum ama evet, yani yok, yok, e, hiç gayet güzel anlatıyorsun Hasan yani hiç, hiç fendim yani fendim. sonuçta da yani yani bir, ya bir benim dairem ve benim pencerem sanki bu e, Topik yani e, bu, büyük konu için, bu, bu konu için yani ye, yetmez e, zayıf e, olan e, onun için e, dedim ki bütün aslında bütün e, bütün evi e, instalasyon olarak baklayayım öyle öylece komunikasyonuna geçtim e, komşularımla konuş komşularla konuştum komşularda hepsi çok e, hepsi Evet dedi esasında, lütfen benim penceremi de al, alabilirsin. Bir de hatta kendiler dediler, ben diyelim Selahattin Demirtaş'ı istiyorum. Çünkü <gülüyor> eski eski arkadaşım bir Türktü, Alman. onun için Selahattin, konuştuk size, Selahattin Demirtaş'ı koyduk oraya diyelim. Öbürü yani gay bir adam. Ee, o, o, ondan konuştuk LGBT ne deniyor Türkçe'de yani LGBT LGBT, LGBT aktivist. aktivist diye konuştuk. Oradan Shakir'ı geldi. geldi Kamerundan yani Afrika'dan onu koyduk oraya. Yani aslında bütün bizim evde olan, dairede olan ve yaşamını sürdüren insanlar başka bir devlette de olsalardı, onlar da belki hapishanede kendilerinde bulun, bulunmak durumda bulun olurlardı. Vardı, evet. onun, onun için de öyle çok güçlü böyle bir kooperasyon Kolektif oldu. Bir Kolektif da, bir evet. iş olmaya başladı bu. Ona da çok mutluğum aslında bu bir tane dairede, daire değil, ev değil, sokak, şehir her yerde olabilen bir e, inşallah büyüyecek bir projeyi umuyorum. İnşallah. İnşallah ben de büyüyeceğini e, umuyorum. Ve Prenz Lauerberg gibi e, Doğu Almanya'nın e, ağır izlerini taşıyan e, e, bir bölgede e, bu tarihiyle ilişkilenmek, e, o tarihi denilen okup kendi açısından değerlendirmek, o tarihiyle bir köprü kurabilmek, tabii ki e, politik kendi politik e, E, alt yapım geldiğin e, e, geldiğin sosyal ve kültürel durum üzerinden e, e, bu gerçekten e, önemli bir süreci tetikliyor e, bence e, bence Almanya'da ve e, balkonlinin e, güçlerinden bir tanesi de hem burada uzun süredir yaşayan sanatçıların hem Ve buraya yeni gelmiş sanatçıların hem Almanca konuşan hem Almanca konuşmayan sanatçıların e, birbirlerine işaret fişekleri çakabilmesi e, ve birbirleriyle kendi tarihleri üzerinden e, iletişime geçebilmesi. E, ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. E, e, hariçten sanat dinleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz. E, İstanbul'a Prenz Lauerberg'den selamlar, sevgiler. Hariçten Sanat